1595 numaralı konu Hazreti Ömer'in Üveyz Karani'den dua talep etmesi. Hazreti Ömer Üveyz Karani'ye "Benim için Allah'tan af talebinde bulun." dedi. O da "Sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın, ben nasıl olur da senin için af talebinde bulunabilirim?" karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer "Ben Hazreti Peygamber'in tabiinin en hayırlısı kendisine Üveyz denilen kişidir. Bu duydum." dedi.